selamun aleyküm şimdi sevgili kardeşim ee, Bakara 253'den itibaren önce okuyoruz sonra da anlamaya çalışacağız inşallah ee, yine hocamız lafu faminhum men amana waminhum men Tilke rrusulü fiddallna ba'dahum ala ba'd. İşte peygamberler. Bir kısmını bir kısmına bazısını bazısına faziletli kıldık. Elhamd. <gülüyor> Buradaki bazısını bazısına faziletli üstün kıldık manası görev bakımında. E, yaratılış ve vazifeleri yapması bakımında bir de Allah'ın onlara verdiği donanım bakımında farklılık e, olduğunu anlıyoruz. Ama peygamber oluşu konusunda asla farklılık yoktur. Onu e, Amine Resulü de e, açıklıyor zaten. Buradaki e, kendilerine Allah'ın verdiği vergiler itibariyle farklıdır. Şimdi bunu anlatacak. E, minhum men kellemallahu Onlardan bir kısmı vardır ki Allah kendileriyle konuşmuştur. وَرَفَا بَعْدَهُمْ derecâtin bir kısmını da bazılarını da peygamberlerden bazılarında da dereceleri yüksek kılmıştır. Hal-i İbrahim'e sıddık ve halillik makam vermiş. Ee, ve diğer peygamberlere de farklı e, fazilet ve e, e, farklı meziyetler vermiş. Ve <gülüyor> Verefa ba'dahum derecat Bazıların derece, ilim derecesi Yusuf Aleyhisselam'a e, Tabir ilmi, tevhil ilmi verilmiş Vateyna Isebne Meryem elbeyinati İsa İbni Meryem, Meryem'in oğlu İsa'ya da biz Mucizeler verdik Buradaki beyina kelimesi Kendisinin hem elinin beyaz olarak e, Tuttuğu veya göstermek istediği şeyler Ee, mucize haline gelmesi, hastaların iyileşmesi, ölündürülmesi gibi beyineler, mucizeler ve eyyedenahu bir ruhu ile kudüs mukaddes ruh ile de onu ıı, teyit ettik, onun ıı, fazileti kıldık. Ruhu kudüs rivayete göre Cibril aleyhisselam'dır. Çünkü Cibril Aleyhisselam onun hem dünya gelişinde vazifelenmiş hem ona gelen diğer vazifelerde. Ayrıca ruh diye bir meleğin de destekçisi olduğu rivayetlerde mevcut. Burada ama tefsilede birinci derecede geçen ruhumu Kudüs'ten maksat Cibril Aleyhisselam'dır. Ve Allahu şâeallâhu maktetelellezîne min ba'dihim min ba'di mâ câetümül beyyinât Allah dileseydi e, bunca kendilerine mucizeler gelmişken geldikten sonra e, bunlar birbirlerini öldürmezler ve birbirlerine zarar vermezler, fitnelenmezlerdi. Ama bunlar e, Allah bu hususta onları serbest bıraktı. Sınamak, denemek istediği için onlar bunu kaybettiler ve ihtilafa düştüler. Ve minhum men amene ve minhum men kefar Bunlardan bir kısmı yani peygamberlere inandılar, Allah'a inandılar. Bir kısmı da peygamberlerin bunca mucizelerini görmelerine rağmen e, peygamberlere ve Allah'a küfrettiler, inanmadılar. Ve lev şaaallahu Allah dileseydi onlar elbette Bu fitnelenme dolayısıyla birbirlerine savaş açıp öldürmezlerdi. Ama Allah onların ne demek, ne yapmak istedikleriyle ilgili onlara iradeyi cüze verdiği için, onları sınamak istediği için bunlar oldu. velakin اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُر۪يدُ Allah ise e, istediğini yapar. Eğer bir şeyi isterse yapar, istemezse de o şey olmaz. Dolayısıyla her halükarda ister olmasını, isterse olmamasını dilediği zaman yapar. İşte peygamberler, biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. içlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmişizdir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs Cebrail Aleyhisselam ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, Bunların arkasından gelen milletler kendilerine apaçık deliler geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkar edenlerdi. Yine Allah Celle Celaluhu dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar. Bundan sonraki ayet-i efendim dinliyoruz. 254 Ya en ye'tiye yevmul la bay'un tihi vela kulletun vela şefa'a vel kafirunahumul zalimun Bu ayet kerimede 254. ayet-i kerimede Ey mademler! Ya ayyuhledin amenu enfiku min ma min kabli en ye'tiye Yevmün la bey'un fihi vela hulletun vela şefaa. Evet. Ee, hiçbir şefaatın, hiçbir dostluğun, hiçbir alışverişin geçerli olmadığı o günde Ee, size önceden verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda infak edin. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kafirler ise e, bu gerçeği e, bilmediklerinden, bilmek istemediklerinden kendilerine ve çevresine e, zulüm ederler. Bunu kendisini kendilerini hak görürler. Bu yüzden zalimdirler. Ey iman edenler! Hiçbir alışveriş hiçbir dostluğun, hiçbir şefaatın olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Burada söz konusu kendisi yapması gereken vazifeyi yapmayıp da bir başkalarına havale etmek o bizim için yapar deyip vazife ihmali Ve de ahirete ait yatırıma karşı tembelliği reddeden bir ayet-i yoksa şefaat yok manası değil. Çünkü burada mutlak manada şefaati inkar etmiş olsaydı, kabul etmeseydi ayet, Cenab-ı Hak başka ayet-i kerimelerden, biraz sonra ikinci okuyacağımız ayet-i kürsi ayetidir. Orada da Allah'ın izin verdiği kişiler ve izin verdiği şefaatler dışında diye istisna koymazdı. Demek ki burada bizi ne yapmak istiyor Cenabı Hakk Allah e, için hayır vermeye bizi teşvik ediyor. Bundan sonraki ayet-i kerime Ayetel Kürsi diye bildiğimiz ve bir ayettir ama Allah'ın zatını, Allah'ın e, gücünü anlatan efendim e, çok değerli bir ayet. Hem e, sevap oluşu bakımından hem içeriği bakımından Eyy rivayetlere göre de çok değerli bir ayettir. Bu ayete göre çoğu insanlar bir sürü sıkıntılardan kurtulabileceğini tam inanıp okursa, manasını düşünürse bundan istifade edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü rivayetler bu konuda mevcuttur. Ayet kelimesi okuyoruz. Ayetel Kürsi okuyoruz şimdi. shay'in min ilmihi illa bismillahirrahmanirrahim Ayet kelime biraz dikkatli bakacağız. Çünkü çok mühim bir ayet. Allah'ımızın, Rabbimizin zatını anlatan ayet kelime. Allahu Allah la ilahe illa hu Kendisinden başkası olmayan Allah'tır. Kendisinden başkası ibadete layık değil. Kendisinden başkası ulûhiyete layık değil. kendisinden başkası mabut olmaya e, layık değildir. Çünkü o el hayyul kayyum e, o diridir ve o hep ayakta, hep uyanık ve hep size, sizin işinizi görmekte, size efendim e, kıyamda manası kayyum, kıyam olmaklık aynı köktendir. Kıyamda demek yani O, yorulması, işte bir baktın, orada bir baktın yok falan yahut da onun kendi vazifesini ihmal etme söz konusu değil. Bu manada hep ayakta ve hep diri. Dolayısıyla bu manada bu kelime çok mühim. Allah'ın isimlerini El-Hayyü El-Kayyüm Hayy e, insanı e, canlandıran ya da diri tutan bir esmadır. Kayyüm de efendim Sürekli güçlü bir hayatın anlamına gelir. Bu açıdan da Hay ve Kayyum ikisini birlikte zikreden kişiler çok güçlü olurlar. Ama sakın gece zikir yapmayın. Çünkü ondan sonra sabaha kadar uykunuz olmaz, uyku tutamazsın. Ama gündüz de yapmak lazım bu zikirle. Bunun yanına gündüz Mohyi ismini de yaparsak Ondan sonra Lazil çok güçlü bir, hareketli bir vakit ve güç sahibi olarak geçiririz. Bu iki esma Allah'ın zatını la ilahe illallah ya da la ilahe illahudan sonra en bariz bir şekilde anlatan ayet olduğu için esma olduğu için ayet-i kerimede geçiyor. Sonraki ayet e, sıfatı nasıl tanımamız lazım Allah'ı? La ta'khuzuhu sinetun ve la nevu. Sine yorgunluktur, yorgunluk. Velan ne uyku. Yorgunluk ve uyku tutmaz. Onu yorgunluk ve uyku tutmaz. İşte bunları önceki Hristiyan ve diğer e, efendim yazma İnciller'de şurada burada Allah yorulmuştur. İşte dinlenme dinetten sonra dünya tekrar yorulmuş vesaire vesaire. Aslında bunlar reddiyedir. Bu gibi Allah eee sıfatıyla tanımlamanın tahrif olduğunu, tarif, İncil'e tahrifat olduğunu anlıyoruz. Allah ise kendisinin böyle anılmasını istemiyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Yerdekiler de göktekiler de, yerdekiler de göktekiler de hepsi onunundur. Eee <gülüyor> <gülüyor> Men zelzi yefau 'indehu? Evet. Onun yanında kimin Söz hakkı olabilir ki, kim kime yardım edebilir, kim kime şefaat edebilir? İlla biizni ancak o izin verirse, o izin vermedikçe kim kime şefaat edebilir ki? Yine o Allah, ya alemu. Aslında bu ifade mutlak hakimiyet, mutlak irade, mutlak gücün bir farklı anlatımıdır. Mutlak güç sahibidir. şeklinde demiş olsaydı burada illa bir izni izni izin olmadan ifadesinin istisnayı da ortadan kaldıracaktı. Ama istisna yaptı. O istisnada da zatını zarar verecek bir istisna değildir. Onun isteği değil, onun izninin olduğu kişiler dışında orada söz konusu olan yine Allah'tır. Allah birine izin verdiği zaman muhakkak o da şefaat eder. Yademu ma beyn eydihim önünde elinde olanlar elinin arasında olanlar demek önünde ve <gülüyor> ma geçmişte arkaya attıkları yani geçmiş yapıp ettikleri geçmiş olan şeylerin hepsini bilir. Vela yuhitune bi şeyin min ilmihi ilminden bir şeyi kimse ihate edemez. Yani onun ilminden bir şeyi kaçıramazsınız. O her şeyi bilir. Birileri onun bilmesini işte devlet adamlar arasında bürokrasiyle, şununla birçok şeyi dosyalara kaçırır, bilgiler yanlış anlatır, istediği gibi sunar. Onlar da o bilgilere bakarak belki de birçok şeylerin bilgilerini kaçırırlar. Ama Allah'a böyle şey söz konusu değil. Onun önünden kimse kimsenin dosyasını alıp kaçıramaz, farklı anlatamaz. bu, bu Bunun bilgisi, Efendim Allah'ın bilgisi bu konuda. Ee, bu kadar geniştir. Her şeyi ihat etmiştir. İlla bimâ şâ'e ancak dile, dilerse bazı şeyleri görmemezlikten gelir. Bu onun gafletinden haşa, unutmasını da haşa, görmemesi manasına gelmez. O lütuf ve keremiyle böyle muamele ederse o başka Bu da onun hükümranlığındadır. Mesela birileri akıl yürütüp yok Allah böyle bir şey yapar mı? Allah'ın adaletine sığar mı? Falan. Onu sen ölçemezsin. Allah'ın zatı ve Allah'ın fiilleriyle ilgili adalet ölçüsü sende yok ki ölçebilesin. Bunu akıl ölçemez. Onun için mescidsizden en çok hatalı konuştuğu buradır. Vesia kursiyyuhu's semavati vel ard. Onun kürsüsü yeri ve göğ, yerleri ve göklerin içine kapsamıştır. Vela yeudühü hüfzuhuma e, Her ikisini de e, muhafaza altına almaktadır ve bundan da hiçbirisi kurtulamaz. ya yani yer ve gök onun korumasındadır. Ve hüveli aliyyün azim, o yücedir, o azimdir. Şimdi bu ayet çok mühim olduğunu söyledik. E, buradaki muhafaza kısmı, yeri ve göğü muhafaza eden Allah'a sığınma durumunda tam manasıyla Bu ayet-i Allah'ı Allah'a kendimizi ısmarlamış ve koruması altına girmiş oluyoruz. Onun için bir sürü, bir sürü düşman veyahut da görünen, görülmeyen düşmanlara karşı korunma ayetlerinin başında gelir. Bu ayet kelime kerime. ayet -Kürsi. <gülüyor> Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır, diridir, kayyumdur. Onu ne bir uykulama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki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 Şimdi 256. ayet-i geçelim. 256. ayet-i kerimede e, inşallah bakalım şimdi. Efendim, buyurun. La ikrahe fid dini kadde beyanar <gülüyor> rüşdü minel gıym Femen yekthür قَالُوا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَأَتَسَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فَصَامَ لَهَا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها Önden önceki ayet-i başlayalım. En son ayet-i ne buyurmuştu? La <gülüyor> ikrahe fiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Dinden, dine girme konusunda e, zorlama yoktur. E, buradaki zorlama savaş anındaki meseleden bahsetmiyor. Savaş şartlarıyla ilgili bahsetmiyor. Ama... dinde girerken dini eee anlar kendini anlamak için insanların iradesinin çok mühim olduğunu anlatıyor. İnsanların seve seve bir şey yaptığı zaman kendilerine fayda vereceği için dine girmede ikrah yoktur. Kattebeyne rushtu minel vay eee rusht gaydan vay demek Sapıtmak, sapkınlık ve sapık yol. Ee, tehlikeli yol. Demek ki olgunluk, güzellik ve olgun bir anlayış ile birbirinden ayrı dedilmiştir. Yani açık, doğru, yanlıştan ayrı dedilmiş, her şey anlatılmış, gerçekler ortadayken e, ikraha hiç lüzum yok. İnsanları zorlamaya lüzum yok. bu Böyle bir şey yapmayın diyor. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْتَاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Yanlışı, tağutu, batılı, şeytani yolları küfredip Allah'a, buradaki küfür demek inkar manası, tağuti yolların kurallarını, kavramlarını, anlayışlarını e, ben kabul etmiyorum deyip inkar etmek ve Allah'a iman etme durumunda bil بِالْعُرُوَةِ الْوَسْقَ Sağlam bir ipe istimsak etmiş, Efendim yapışmış olur. Kim ki şeytanın gösterdiği yollardan, şeytanın yoluna gidenlerin yollarından döner ve onları kabul etmezse, Allah'a inanırsa bunu bir benzetme yapıyor bu ayet-i kerimede. İşte o kişi, Urveyi vücuda sarılmış demektir. Len fisame leha artık ona Evet ona o kulpa sapa sağlam e, sarılmıştır. Oradan kurtuluş ya da oradan uzaklaşma olmaz. Vallahu semi on ali Bir insan gerçeğe inandığı zaman oradan kolay kolay ayrılmaz. Demek ki <gülüyor> dinde zorlama yoktur. Çünkü doğrulukla sapıklık, doğru yollarla sapık yollar iyice birbirinden ayırt edilmiş, anlatılmıştır. Zorlamanın hiçbir burada yeri yoktur. O halde kim tagutu tanımayıp Allah'a inanırsa kopmak bilmeyen sapa sağlam bir kulpa bir ipe yapmış, yapışmış demektir. Vallahu semiu alim. Allah işiten ve bilendir. Bu girişirmede bir iki husus dikkat dikkatimizi çekiyor. Birisi dine girerken e, dindeki ikrahın olmaması. Dinin temel tanımı budur. E, kişinin kendi irade istekleriyle e, dünyevi ve uhrevi mutlu arzu etmesi durumunda eee Efendim Dinden istifade edileceği, Allah'ın dini bunun için gönderdiği, peygamberler bunun için gönderilmiş olduğunu anlıyoruz. Zorla e, dinden döndürmek nasıl yanlış ise, zorla birilerinin dine girmiş olduğunu söylemekte, onun içeriden ise aynı zamanda dinin emirlerini sevmesi mümkün olmayacak ve yapması da samimi olmayacaktır. Allah buna mükafat vermiyor. Ve bizi de böyle bir yola, yanlış yola sevk etmemizi istemiyor. E, bu açıdan eğer ki kendi isteğiyle yanlış yolun yanlışlığını bilip onu inkar edip ondan uzak durursa, Allah'a iman ederse, sapa sapasağlam kopması mümkün olmayan, ayrılması oradan mümkün olmayan bir ipe, bir kulpa Efendim e, sarılmış olur, doğru yola girmiş olur. Allah işite ve bilendir. Burada çok yönlü bu ayetin üzerine durmak lazım. Efendim, çoğu insanlar ben mecburen insanları Allah yolunda Allah yoluna girmesini e, efendim zorlarım, zorlamam lazım gibi tarzda konuşma yapmaları, bu beklentiyle insanlara konuşma yapmaları demek ki yanlış oluyor. Bu ayet kelimesi de Cenab-ı Hak böyle bir şey istemiyor. İnsanların kendi isteğiyle, arzularıyla Doğruyu bulmalarını istiyor. <gülüyor> Diğer bir yönden de demek böyle bir Allah'ımız var. Bizim bizim Efendim kendi isteğimizle bir şey yapmamızı istiyor. Şimdi oku okuduğumuz, en son okuduğumuz ayet-i kerimede yani 257. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak e kimi sevdiğini ve sevdiği insanların nasıl olduğunu ve kimi sevmediğini anlatıyor. Hani bazen der, Allah dostu var mı, yok mu diyeyim. İşte bunu anlatan bir ayet-i kerime. Allah veli gülledîne âmenû. Allah iman edenlerin dostudur. İman ettim demek suretiyle sadece iman eden mi? Hayır. Çünkü başka ayet-i kerimlerde e, siz iman ettik demekle hemen iman ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Sizden önceki kavimlerin Başına gelenler sizin başınıza gelmeden, sizin sabrınız test edilmeden, denenmeden hemen iman ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu açıdan hatta bazı Arabiye siz iman ettik demeyin, İslam olduk deyin. Bu, bu ayet-i kerimede buraya getirdiğimizden burada kastedilen şeyin hatta geçen okuduk, ey iman edenler tekrar iman edin manasında ayetler de düşünürsek, burada seviyeli bir imandan bahsediyor. Yani Allah'ın E, gözetimi altında olduğunu farkında olan bir seviyeden bahsediyor. Allah veli yürüzünü amenu. Demek ki gerçek manada iman sahibi diyebiliriz. Gerçek iman sahibi olanların Allah velisidir. Hani herhangi bir yerde ne, ne ararız? Ya yani beni destekle de şu işi beraber yapalım. Evleneceğimiz zaman kadınların hakkı mağdur olmasın diye bir veli olur. Çocuklarımızı okula göndereceğimiz zaman bir veli olur. İşte burada da gerçek iman sahibinin velisi Allah'tır diyor. Ne yapar? Bu konuda hangi desteği alır Allah'tan gerçek veliler? Eee yuhricuhum minez zulumat ile nur. gerek düşüncenin, gerekse tabiatın ve gerekse insanlardan olacak zulmet ve eee karanlıklar, karanlık den onu aydınlığa doğruya E, isabetli karar vermeye çıkarır. Nura çıkar. Veladine kefaru. Allah'a inkar eden, nimetlerini inkar eden insanlar ise evliya uhumut tagut onların velisi de evliyası da e, taguttur. <gülüyor> Stav. Evet. Yuhricu nehum minel nuri ila zulümat tavut yolunda olanlar e, Onların dostu da şeytan olunca ne yapar şeytan onları? Nurdan, aydınlıktan, e, sükunetli, huzurlu, doğru düşüncelerden ila zulümat, şüpheli, karanlık ve korkulu e, ortama sevk eder. Dolayısıyla onun amacı da budur. Yani şeytan bir adama dost oldu mu, Onun koruması böyle olur. Allah birine mümine dost olduğumu da, o zaman şüphelerden arındırır, sükunet verir, huzur verir, ahlakı düzelir ve ya kafasıyla, beyniyle, yaşantısıyla ihlaslı ve nurlu insan olur. Hulâike ashabun nâr işte şu tağutun dostluğunu seçenler. Ee, karanlıktan aydınlığa kaçanlar çıkardıkları ve şeytanın oraya götürdükleri bu karanlık düşünceli, şüpheli e, fikri yapı ve zulüme varan e, davranış sergileyen bu insanları cehennem asabıdır diye anlatıyor. İşte bunlar cehennemin asabıdır. Geçici olarak mı sorusuna Hayır, onlar orada e, kalıcıdırlar ve süreklidir. Efendim, buraya kadar ki olan ayet-i kerimede bir konu olduğu için burada bırakalım. Bundan sonraki ayet-i kerime e, ayrı başka bir konuya geçiyor. E, Hz. İbrahim e, ile ilgili yani Hz. İbrahim'in Allah'a sorusu var. Ya Rabbi nasıl yaratıyorsun? Yaratma sanatından bana biraz bahseder misin, bir örnek verir misin diye konu değişeceği için burada bırakalım inşallah. Ee, sorular varsa soruları alırız. Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim.